Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselam El-Resulullah El-Dersus-Saminu Sekizinci ders Müderris ile Öğrenciler arasında geçen Ve müsennaya değinen bir ders Müsennaya ikiye değinen bir ders El-Müderrisu Eyne kalemaye Benim iki kalemim Nerede? Kalemaye Kalemani idi mütekellim yasamuzaf kalemaya. Bir sautin alin, yüksek bir sesle e tüm kalemaiya ya ihvanu. Ey kardeşler, iki kalemimi gördünüz mü? Raafil'in mef'ul olduğu için kalemaye değil de kalemey geldi. İki kalemimi gördünüz mü? Macit Ha Ahmadani ya ustadu. Ey hoca, o ikisi bu. Bu o ikisi. Ha huma za ha ene Görmüştük bunu ikinci kitapta. Ha huma zani. Müsenin adam dolayı ha huma za değil de ha huma zani. Ha zani'nin arasına huma girdi yani. Huma tahte hagibetike. O ikisi senin çantanın altındadır. Hatu defaterakum, ya ikvanu, ey kardeşler, defterlerinizi getirin. Yücellimuli külü <gülüyor> vahidin minkum deftarayni. Sizden her biriniz bana iki defterin teslim eder. deftaran nahvi ve deftara sarfi. Nahiv defterini ve sarf defterini. Et-tullabu yusallimuna lahu Öğrenciler defterlerini ona yani müderrese teslim ederler. Eyna <deftera> daftaraka ke <ya> Hişam? Ey Hişam, iki defterin nerede? Hişamun sallamtu huma leke emsi. <Sessizlik> o ikisini dün sana teslim ettim. El müderris Essallam tele defterayke ya macidu ey macid sen iki defterini bana teslim ettin mi inni nesitu en aatiye bihima muhakkak ki ben o ikisini getirmeyi unuttum nesitu en aatiye bu ikisini getirmeyi bihima müderris izhab ila al mehca'i Fil fushati ve'ti bihima. Fushada yani arada. Teneffüs kastediliyor burada. Aralıkta, boşlukta. Teneffüste mehceye yani pansiyona git ve o ikisini getir. Ve'ti. Defatirü men hadihi ya harisu, ey haris bunlar kimin defterleridir? Bunlar hadihi. Defatirü kimin defterleridir? Haris, hazani defteraye ve hazani deftera hamidin. Bu ikisi benim defterimdir ve bu ikisi hamidin defteridir. Teale ya hişamu ey hisham, gel. Hud defterayke, iki defterini al. Zanike, deftera zemilike. Zalikenin müsennası, zanike. O ikisi okul arkadaşının iki defteridir. Hâza, zalike bunlar müsennas da zânikedir. Hâzihi, tilkenin müsennası biraz sonra gelecek. Tânike. Devam ediyor. Ya mes'ûd, ey mes'ûd, eyne ehevâke, iki kardeşin nerede? La yahturâni munzu yevmeynev selâthetin. İki veya üç günden beri gelmediler. Hazır olmuyorlar. Mesudun kilahuma meridun. O ikisi hastadır. Kilahuma ve kiltahuma. Kila ve kilta. İki yeni kelime müzekkerler için kila mennesler için kilta. O ikisi. Kilahuma o ikisinin ikisi de. Hepsi meridun hastadır. Ma bihima O ikisinin neyi var? Hasta olan o ikisine neyi var? İnne kileyhima musabun bi ishalin şedidin. Muhakkak ki o ikisine veya onların ikisine de şiddetli bir ishal isabet etti. Musabun. isabet etmiş durumda. Şefahumallahu. <Sessizlik> Allah o ikisine şifa versin. El cevru harun ya ustazu. Roman dedi bunu. Ey hoca hava sıcaktır. Dares iftah. Teynike nahde ya Macitu. Teynike de tanike aslı bunun. Mef'ül olduğu için teynike diye geldi. Zanike gibi hazihinin müsennası bu da tanike. Bu iki pencereyi aç ey Macit. اِقْرَئِدْ دَرْسَ يَا هِشَامُوا اَيْ هِشَامُوا Dersi oku. Hişamun an Aişe'te radıyallahu anha anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve selleme gâle. Aişe Allah razı olsun. Ondan aktarıldığına göre o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden aktarmıştır. Gâle buyurdu ki Rek'atel fecri حَيْرٌ مِنَ ve وَمَا فِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمُونَ وَتْتِرْمِذ۪يُّ Sabahın iki rekatı dünyadan ve dünyadaki şeylerden حَيْرٌ daha hayırlıdır. Bu hadisi Müslim ve Tirmizi'yi Allah rivayet etti. Sabahın iki rekatı, yani sabahın iki rekatlık sünneti kastedilir burada. Dünyadan ve مَا فِيهَا hadaki ha dünyaya gider, dünya mülenestir çünkü dünyadaki şeylerden, dünyada ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. <gülüyor> el müderris inne nun el müsenna tuhzefu inden idafeti. Burada itibaren artık kayda anlatıyor öğretmen. Buralara iyi dikkatin. Inne <gülüyor> nun el müsenna muhakkak ki müsenna nun nunu Tuhzefu innel izafeti. İzafet anında hazf olunur. ata asluhu rekatani. Rekata'nın aslı rekatani'dir. İzafet terkibinden dolayı fecre muzaf olunan dolayı rekatâ kalmıştır ve nun hazf olunmuştur. Öğrettiği kaydıya bir örnek verdi. Ve kezalike tuhzefu nunu cem'il muzekkeri salimi ve aynı şekilde cemi'i müzekker salimin nunu da hazf olunur, gizlenir. Ne zaman? İzafet anında. Teku'lü bundan dolayı dersin ki Japonya'nın Müslümanları derken Müslimul Yabani. Müslimu el Yabani. Birleştirecek okusak Müslimul Yabani. Müslimun'un nunu izafet terkibinden dolayı hazf olundu. Müslimu oldu. Kâle Teala fi suretil Bakara 133. Yüce olan Allah Bakara suresi 133. ayette şöyle buyurdu. Em kuntum şüheda iz hadara Yakub el mevtu iz qale le banihi ma ta'budun badi. Buraya kadar bir tercüme edelim sonra devam edelim. Yoksa sizler şahit mi oldunuz İz hadara Yakubel mevtü Yakuba mevt ölüm geldiği zaman Ölüm Yakuba geldiği zaman hadara hadaranın faili mevt Yakup ise meful ölüm Yakuba geldiği zaman iz sizler şüheda şahitler mi oldunuz yoksa em Yani o olay esnasında siz orada mıydınız İz şöyle ki o vakit şöyle ki oğullarına şöyle dedi Yakup aleyhisselam İz kaleli benihi oğullarına şöyle dedi Ma teabudune min ba'di Benden sonra neye ibadet edersiniz? Neye kulluk yaparsınız? Kalu neabudu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim'e ve İsmaila ve İshaga ilahe vahida ve nahnu lehu müslimun. Dediler ki Yakub'un 12 oğlu, Bizler senin ilahına ve babaların İbrahim, İsmail ve İshag'ın ilahen vahiden tek olan ilahına ibadet ederiz. Nabud'u ibadet ederiz. Kime? ke, senin ilahına ve aynı zamanda ilaha ebayke senin babalarının ilahına ibadet ederiz. Kim o babalar? Bedel geldi. İbrahim, İsmail ve İshak. Senin o üç babanın ilahına ki ilahen vahide, o tek bir ilahdır. Tek bir ilah olan o. Senin ve babaların ilahına ibadet ederiz. Ve nahnu lehu müslümün bizler ona müslümanlarız. Teslim olanlarız. Boyun bükenleriz. Fakavluhu ve aynı şekilde Yüce olanın şu sözündeki mevzu bizim e, mevzumuzdur. Li benihi kavlindeki ey li ebnâihi. Benihi'nin diğer ifadesi li ebnâihi'dir. El ibnu lehu cemâni. İbnun kelimesinin el İbnun'un iki tane cemiyisi vardır. Benune birincisi ve Ebna'un ikincisi. Efehim <gülüyor> Maşallah. İbnun kelimesinin iki tane cemiyisi vardır. Bunlardan birisi Benune, diğer de Ebna'undur. Li benihi şeklinde ayette gelen Benune'yi kullandı. Li benihi derken. Harak İbnun'u ne yaptı? Cemiyemin nasıl olduğu için? Hazfetti, izafetten dolayı. Peki, ebnaun olsaydı, li ebna olacaktı. İkisi aynı manadır. Oğullarına demek. Etullah nam fehim naceyden. Evet, iyi bir şekilde anladık. Ya Hamidu, hati ayeten tahvim senen huzfet nunuhu din izafeti. Ey Hamid, bir ayet getir ki. İzafet anda nunu hasf olunmuş bir müsenna ihtiva etsin. Bütün halde tercüme edecek olursak, izafet sebebiyle nunu hasf olunmuş müsenna ihtiva eden bir ayet getir. Hamid: "Gale te alal Musa aleyhisselam"u fi sureti Taha 12. Yüce olan Allah ta suresinde Musa aleyhisselama hitaben Gale şöyle buyurdu. İnni ene rabbuke fakhla'u na'leyke inneke bil vadil mukaddesi tuvan tuva yani durarak okuduğumuz zaman. Muhakkak ki ben senin Rabbinin ta kendisiyim. İnni ene rabbuke Muhakkak ki ben Rabbuke senin Rabbinin ene ta kendisiyim lao çıkar. Na'alek iki ayakkabını çıkar. Na'alek. Na'alun na'alek. İki senin, senin iki ayakkabını. Muhakkak ki sen mukaddes bir vadesin. Ki Tuva onun bedelidir. Tuva isimli mukaddes vadidesin. Sen mukaddes Tuva vadesisin Evet bu şekilde bir ayet okudu Hamid. Müderris Ahsente Aferin, güzel yaptın. Ya Haris u ey Haris, hati misalen minel al hadis şerifi Ey Haris, nebevi hadis-i şeriften bir misal getir. El Haris: "Kavlün Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme li Aişete radiyallahu anha." Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anh, anh'a hitaben ki şu buyruğu şu sözüdür. Ya Ayşe inne İnne aynaye tenamani ve layna mu kalbi. Muttafakun alayhi. Ey Ayşe muhakkak ki aynaye, aynani idi, aynaye oldu, aynaye oldu. Yani mensup olduğu için ayneyedik. Muhakkak ki benim iki gözüm tenamani, uyur, ve la kalbi, galbi, ama kalbim uyumaz. Onun üzerine ittifak olundu. Ahzente, aferin, el-muraqibu, müraqib, yardımcı yani, müdür yazmışız özell özellikle, yedhulu ve yusellimu thumme yegulu, girer, selam verir, sonra der ki, eyyuhel ihvetü, ey kardeşler, eyyuhel, Ey manasına yani, ey kardeşler, ey dersin lekum fil hisseteinil akhirateini, son iki hisste de, son iki bölümde sizin hangi dersiniz var? Kiltahma lil el hisseteinil akhirateini şeklinde geldiği için kilâle de kiltale ifade etti. Yani o iki müennes şey, hisse müennesdir zaten. O ikisi Kur'an-ı Kerim içindir. Yani o iki derste Kur'an-ı Kerim dersi işleyeceğiz manasına. Müderrisu Dikkat edin oraya, Müderrisu Birleştirerek okuyacak olsam, Müderrisul Kur'an-ı Kerim'i fe me'al müdiri. Kur'an-ı Kerim öğretmenleri, müderrisleri müdürle beraber toplantıdadır. Fe yumkünükmül insirafu badel hısteti, salifeti. Üçüncü bölümden sonra insiraf etmeniz, burayı terk etmeniz, gitmeniz sizin için mümkündür. Yani son iki dersiniz, Kur'an-ı Kerim dersi Kur'an öğretmenlerde toplantı olduğu için boş geçecek, gidebilirsiniz. Temarînü ecmanil esinletil atiyeti menillezî nesiye deftereyhi. İki defterini unutan kimdir? Limela yahduru ekhwa mesudin. Mesudun iki kardeşi ni için gelmiyor? Eyne müderrisulur anil kerimi, Kur'an kerim öğretmenleri nerede?